Açılışlar için Trabzon'da bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Sinop'ta kurulması planlanan nükleer santral için Güney Koreli Kepco şirketinin temsilcileriyle geçen hafta Ankara'da bir araya gelerek görüştüklerini bildirdi. Ve önümüzdeki hafta tekrar bir araya geleceğiz. Bu ayın sonuna kadar da mutlaka bir mutabakat noktası yakalamamız lazım. 4-5 tane temel konu var. Bu kısmında henüz anlaşmış değiliz. Sonunda da anlaşamayabiliriz ifadelerini kullandı. Akdeniz ve Karadeniz'de birer nükleer santral kurulmasının enerjide güç dağılımı açısından dengeli uygulama olacağı kanaatinde olduğunu söyleyen Yıldız, Güney Korelilerin de uzlaşma gayreti bulunduğuna inandığını kaydetti. Anlaşılan Çernobil nükleer faciasından hala muzdarip, toksik atıkların bir zamanlar kıyılarına vurduğu Karadeniz'i ve özellikle Sinop'u bir çevre mücadelesi daha bekliyor. HES'lere karşı bu kadar büyük direniş gösteren Karadenizli buna izin vermez sanıyorum. Obama yönetimi, Vietnam ile nükleer, yakıt ve teknoloji ticareti yapılması hususunda ilerletilmiş görüşmelere başladı. ABD'nin bu kararı birçok ülkenin Obama yönetimini çifte standart uygulamakla eleştirmesine neden oldu. ABD kongresi, Obama yönetimine Vietnam'la yapılan ve ülkede zenginleştirilmiş uranyum üretilmesine izin veren işbirliğinin Orta Doğu ülkelerine karşı uygulanan sert yaptırımları zayıflatabilecek ve Vietnam'ın komşusu Çin'i rahatsız edebilecek bir hamle olduğu uyarısını yaptı. Beyaz Saray nükleer programına başından beri karşı olduğu İran'a karşı 4. yaptırım paketini Haziran ayında kabul etti. Paket kapsamında İran Atom Enerji Kurumu'na bağlı çok sayıda şirketin uluslararası alanda mal varlıkları donduruldu ve seyahat yasağı getirildi. Orta Doğu ve başta Pakistan olmak üzere Asya ülkelerine nükleer materyal ve teknoloji sağladığından şüphelendiği Kuzey Kore iktidarını zayıflatmak isteyen ABD, Temmuz sonunda da bu ülkenin güç kaynağını oluşturan para kaynaklarına da yaptırım uygulama kararı aldı. Greenpeace'in BP'nin çevreyi kirleten yüzünü daha iyi yansıtacak logo oluşturması için açtığı yarışma sonuçlandı. 3 ay önce başlayan yarışmada kazanan 16.463 oyla Fransa'daki Laurent Hunziker'in tasarladığı petrole bulanmış bir kuşu gösteren logo oldu. Kazananın internet üzerinden verilen oylarla belirlendiği yarışmaya 2.000'in üzerinde başvuru oldu. 25.000'in üzerinde oy verildi. Logonun tasarımcısı Laurent Hunziker... Logodaki silüeti petrole bulanmış panik halindeki bir kuşun ekleyici bir resminden esinlenerek yaptım. Onun yaşadığı acı, yaşanan trajik olaylardan sonra dünyamıza neler olduğunun güçlü bir göstergesi dedi. BP temiz enerjiye yatırım yaptığını iddia ederek yeni logosu ve sloganıyla yeşil badana yapıyordu. Bu logo yarışması felaket unutulmadan BP'nin hatırlatılması ve daha çok insan tarafından bilinmesi için düzenlendi. Meksika körfezinde yaşanan felaketin sorumlusu olan BP çok riskli petrol yatırımlarına dünyanın farklı yerlerinde de devam ediyor. Kanada'da bulunan katranlı kumul alanlarında klasik petrol çıkarma yöntemlerinden kat kat daha masraflı ve enerji harcayan bir yöntem. Ve Angola, Libya ve Kuzey Kutbu'nda denizlerden petrol çıkarma çalışmaları bu riskli yatırımlar arasında, yani Akdeniz'e Libya'da geldi geliyor. Deepwater Horizon felaketi şirketin petrolün ötesine geçmesi için bir uyarı olması gerekirdi. Halbuki BP uyarıları kulak vermiyor. Petrole bağımlı dünya iklim değişikliği ile sonumuzu hazırlıyor. Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren serin İklim talıları bölümünde bölge iklim şartlarına dayanıklı kura ve hastalıklara karşı dirençli buğday çeşitlerinin üretilmesine devam ediliyor. Bölge çiftçisinin üretim ve gelir seviyesini arttırmaya yönelik olarak üzerinde çalışılan buğday çeşitlerinde hem birim alandan daha fazla verim elde edebilmesi hem de üreticinin tescilli tohumlu kullanması amaçlanıyor. Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Şerafettin Çakal, 1969 yılından bu yana yürütülen çalışmalar sonucunda bölgenin iklim şartlarına dayanıklı birçok buğday çeşidi elde ettiklerini bildirdi. Çakal amacımız toprak faktörlerine en hızlı uyum sağlayabilen tohumlukları elde edebilmek ve bölge çiftçisinin hizmetine sunabilmektir dedi. Öte yandan küresel ısınmanın olumsuz etkilerinin özellikle tarımsal üretimde kendini şiddetli bir şekilde gösterdiğini anlatan Çakal, bu yüzden üretim alanlarında ciddi verim kayıplarının söz konusu olduğunu belirterek, bu durumun aksine Erzurum ili ülke ve uzun yıllar ortalamalarının üzerinde bir yağış almış ve bu durum neticesinde de özellikle buğday verimlerinde, Önemli artışlar elde edilmiştir dedi. Bugün 6 Ağustos 1945'te ABD'nin Hiroşima'ya attığı atom bombasıyla yol açtığı insanlık suçunun yıl dönümü. Sadako Sasaki 12 yaşına geldiğinde Hiroşima'ya atılan atom bombasından dolayı hastalanarak yatağına düşer. Bir Japon inancına göre kağıttan bin turna kuşu yapanın dileği gerçekleşirmiş. Sadako Sasaki hasta yatağında kağıtlardan turna kuşu yapmaya başlar. Bir dileği vardır. İyileşip eskisi gibi oyuncaklarıyla oynayabilmek. Sasaki hayata gözlerini yumduğunda yatağının başucunda kağıtlardan yaptığı 646 turna kuşu durmaktaydı. Dünyanın pek çok ülkesinde Sadako Sasaki'nin tamamlayamadığı turna kuşları yapılıp onun anısına ülkesine gönderilir. Her yıl 6 Ağustos'ta Türk ve Japon çocukları ile İstanbul Oyuncak Müzesi'nde gerçekleştirilen bu etkinlik bu sene 2010 Türkiye'de Japon Yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek. Tüm etkinlikler ile ilgili detaylı bilgiye www.japonya2010.org adresinden ulaşabilirsiniz. www.japonya2010.org Japonya'da bulunan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban ki Moon, ABD'nin attığı atom bombasıyla yok olan Nagasaki'de nükleer silahların ortadan kaldırılması çağrısında bulundu. İkinci Dünya Savaşı'nda ABD'nin attığı atom bombalarıyla yıkılan Japonya'daki Nagasaki şehrinde atom bombası müzesini gezerek hayatta kalan 6 kişiyle bir araya gelen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon nükleer silahların ortadan kaldırılması çağrısında bulundu. Nagasaki'ye 9 Ağustos 1945 tarihinde atılan atom bombası 70 binden fazla, 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya atılan da 140 bin kişinin ölümüne yol açmıştı. Nükleer güçten uzak, yeşil ve barış dolu bir dünya için sağlıcakla kalın.